Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgül İlham. Ben Nuray Yüce. Bu hafta bir olayla başlayarak, ondan bahsederek başlayacağız programımıza. Bizim bir web sitemiz var, Su Hakkı kampanyasının. Onda da hem haberlerden, Su Hakkı ile ilgili gelişmelerden bahsediyoruz... ...hem de konuyla ilgili makaleler yayınlıyoruz. Dikili'de, Dikili ile ilgili bir haber vardı. Biliyorsunuz Dikili'de 13 tona kadar su hane başına bedava olarak veriliyor... Ee, ve yeni bir temiz su kaynağı bulmuş. İçme suyu kaynağı. Bu kaynakla birlikte artık e, dikilide akan sudan yani musluklardan akan sudan da içmek mümkün olabilecek. Belediye bunun altı yapısını hazırlamaya çalışıyor. Yani bundan Aha. önce belli bir miktara kadar belediye ücretsiz veriyordu musluklardan akan suyu. Aha. Ama içilebilir nitelikte değildi musluklardan akan su. Evet. Şimdi buldukları kaynağı. Bunu da temin etmeye çalışacaklarını ifade eden bir basın hmm. açıklaması yollamışlardı bütün evet. kamuoyuna. Evet. Biz de bunu haberleştirmiştik web sitesinde. O habere ilişkin olarak Van'ın Çaldıran ilçesinden Kilimlik Köyü'nden, Kilimlik köyünden Hı -hı. bir vatandaş evet, evet. bir yorumda bulundu. Yorumu aktaralım öncelikli olarak. Evet. Başlığı ilginçti. Hikmet Bey'in bize yaptığı çağrıda sesimizi duyun diyordu. Evet. İşte insanlık suçu işleniyor. Kilimli Köyü'nde sesimizi duyun diyordu. Çünkü 2000 yılından itibaren Kilimli Köyü'nde çok ciddi bir su sorunu yaşanıyor. Evet. Daha öncesinde e, Kilimli Köyü suyunu ortak e, köy çeşmesinden karşılıyormuş evet, zaten bu da yani. Evet Hı -hı. bir durum ama 2000'li yıllardan itibaren ise bu e, köy çeşmesi de artık akmaz olmuş ve ondan Hı -hı. sonrasında çok ciddi bir e, su sorunu ile karşılaşmışlar. Buna ilişkin olarak da Hikmet Bey o yıllardan itibaren bir arayış içerisinde. 2005 yılına kadar diyor ki e, biz e, ailem ve ben yaklaşık 5 sene boyunca derinin sızıntı halinde akan suyunu kullandık. Ama e, sağlıksızdı bir su da değil. bu Hı -hı. su diyor. Şimdi dere de kurudu diyor. Ay, tamamen e, susuz kaldık. E, köyün yaklaşık 50 ailesi. E, su ihtiyacını işte rica minnet e, diğer suyu var, evet hı. suyu olanlardan e, temin ediyormuş ya da işte kuyu kazmaya çalışıyor ama kuyu suyu hı -hı. da e, biliyorsunuz ki hem sağlık açısından Sağlıklı değil. problemler hı -hı. yaratabiliyor aynı zamanda kuyu suyu da yeterli gelmediğini ifade ediyor. başvurmadıkları kaynak kalmamış. Evet biz zaten telefonla görüştük kendileriyle. Yani, evet yani kaymakava birinci... gitmişler, il hı -hı. özel idaresine köy hizmetlerine gitmişler hepsinin hı -hı. verdiği ortak yanıt evet sizin... E, ...şebeke suyunuza ilişkin olarak ihale yapıldı... ...bugün yarın işte inşaata hı, başlayacağız... Şey ...hatta kimisi şey demiş... ...işte inşaat sezonu başladığında biz bu işi e, halledeceğiz... E, ...Hikmet Bey de diyor ki... ...inşaat başlama mevsimi geldi geçti... ...hala e, sesse daha yok... E, ...büyük ben... bir mağduriyet yaşıyorlar... ...yani içme suyuna ulaşamıyorlar... Hı hı. E, ...ekili alanlarını sulayamıyorlar... ...ağaçları kurulmuş... ...300 adet ağaç kurumuş. ...köyün okulunda hı hı. su yok... Çocuklar evet. bundan dolayı çok mağduriyet çekiyorlar ee, ve işte böyle bir seslenişte bulunuyor. Evet, şimdi hükümet e, sürekli böyle üçüncü köprüden bahsediyor, e, uzaydan bile görülebilecek üçüncü havalimanından bahsediyor, böyle büyük devasa projelerden bahsediyor. Ancak daha 21. yüzyıla girmişiz, 50 hanelik bir köye su şebekesi çekmeyi bile başarmış değil. Buna Hı. ne diyeceksiniz bir de böyle bir yönü var işin. Üstelik bir de bu sadece hani doğunun problemi değil aynı şekilde daha yeni Ayvalık'ta vatandaşlar sokağa dökülmüştü. Üç ay boyunca Hı. yaz ayları boyunca su kesimisi kesim kesim olmuştu. olmuştu. Yani Türkiye'nin batısı burası. Var. Evet onlarda su yoksa oy da yok diye bir eylem yapmışlardı. Evet. Evet. Yani hı hı. hiç fark etmiyor aslında ama bir, hı hı. Ta, bir bazı durumlarda fark ettiğini de ifade edelim. Ee, daha çok e, doğuda yatırım bu alanda daha da eksik. Bunu Tabii. da söylemek gerekiyor ama Türkiye'nin genelinde dünyada Herhalde olduğu böyle. gibi aslında e, suya e, yatırım yapılmıyor. Bu aslında neoliberal politikaların hani günümüzde hı hı. aldığı... Son nokta, ...son nokta diyebiliriz. Son şekil diyebiliriz. Evet. evet, senin de söylediğin gibi yani büyük projeleri yapmakla övünenler... Hmm. E, Daha küçük adımları atamıyorlar. Atamıyorlar. Evet, i̇nsan hakları. Evet, yani, yani bu durumda da... Ne ekonomik olarak buna şey diyebilirsiniz, hani mali durumları yeterli değil, Hı -hı. teknolojik altyapıları yeterli değil, bundan dolayı yapmıyorlar gibi bir şey söylenemez. Öyle, ee, böyle bilmanası. iddiaları var, e, büyük projeleri yapma iddiaları olanların Hı -hı. bu kadar basit şeyleri şimdiye kadar çözmüş olması gerekiyor. Tabii. Tek bir nedeni var burada aslında doğaya ve insana değer vermeyişleri, değer Hı -hı. verdikleri şey ise piyasa ekonomisi su da suda para getirmediği durumda e, ya da halka yönelik hizmette e, para maliyet yoksa yoksa, evet. e, Hı -hı. unsuru oluşturacağı için imtina Hı -hı. ediyorlar. Evet ama aslında 2003 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi yapıldı. Burada su hakkından bahsediliyor. 2003'te Türkiye bunu kabul etti. Meclis onayından geçti ve yasalaştırıldı. Ee, ve buna hani bakacak olursak e, bu hani yasal çerçevesine bakacak olursak görüyoruz ki bunların pek çoğu uygulanmıyor. Orada e, bu 2003 e, yılında yapılan bu e, sözleşmede 15 nolu genel yorum var. Su hakkından bolca bahsediliyor burada yani e, su hakkının değişik boyutlarından bahsediliyor. Devletin görevlerinden bahsetmiş ilk başta suya erişme müdahale etmemesi gerekir devletin diyor. Örneğin keyfi su kesintilerinin olmaması gerekir. Keyfi su kirletmelerinin olmaması gerekir. İkinci olarak mevcut su kaynaklarına devamlı olarak erişimin sağlanması gerekir. İşte şeyde Ayvalık'ta mesela kesintiye uğruyor yaz ayları boyunca. Üçüncü olarak bu erişim için su kaynaklarının dağıtım sistemi ve yönetiminde eşitliğin sağlanması gerekir. Yani erişimde adalet olması gerekir diyor. Ve dört dördüncü olarak da bunları yaparken suya sadece ekonomik fayda açısından değil aynı zamanda kültürel ve sosyal niteliğini de dikkate alarak yaklaşması gerektiği ifade edilmiş. Evet yani evet. burada asıl olarak vurgulamaya çalıştığımız şey şu ee, bu 15 nolu genel yoruma imza atan Türkiye'nin taraf olan ülke Türkiye'nin aslında yapması gerekenler. Yani Bunlar evet. yani uluslararası bir sözleşmeyi imza atıyorsunuz ve bunları kabul ediyorsunuz. Bu o kabul ettiklerinizi yerine hayata geçiriyor Hı. olmanız gerekirken... E, ...şimdi biraz daha 15 nolu genel yorumun detaylarına bakacağız. Aslında bunların tam tersini hayata geçirdiklerini <gülüyor> görüyoruz. E, şöyle şeyler e, bu e, devlet kabul etmiş durumda. Öncelikle, öncelikle suyun en azından hani kişisel temizlik, çamaşır, yemek yapmak gibi kısmında... E, Mesela, Kullanımlı. ...diyebileceğimiz evet. kısmında e, süreklilik teşkil edecek biçimde yeterliliği sağlanmalıdır maddesine evet. imza atmış durumda. Evet. Yani yeterlilik deyince neyi kastediyoruz? E, bu tabii göreceli olarak değişir. Yani Hı -hı. E, kişiye göre değişir, ortama göre değişir. Kültüre falan. göre Hı -hı. de değişir, yani coğrafi Hı -hı. duruma da e, göre değişebilir ama belli bir limit var yani... 20 ile 50 litre arasında günlük. Evet, evet. olduğu söyleniyor. Bu lüks Hı -hı. tüketimi anlamında kullanılan bir sudan bahsetmiyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullanılan sudan bahsediyoruz. Bunun devlet tarafından e, sağlanıyor olmasıdan bahsediyoruz. Evet bir de tabii kalitesi de önemli suyun. Evet. Genel yorumda şöyle deniliyor. İnsan sağlığını tehdit edecek mikroorganizmalar, kimyasal maddeler, radyoaktif atıklar bulunmaması gerekiyor. Ve güvenliğin sağlanmış olması gerekiyor. Yani bu kalitenin asgari niteliğini tanımlıyor aslında. Evet. Yani evet. bu suyun sadece sağlıklı ve kaliteli olmasını değil aynı zamanda bu madde. şöyle de yorumlamak mümkün. Ee, siz su varlıklarının yanına, yöresine maden ocağı açamazsınız. Evet. Örneğin İstanbul'un e, kuzeyindeki su havzalarını etkileyecek projeleri Projeler, evet. yapamazsınız. Çünkü su varlıklarını kirletiyorsunuz. Oysa Üçüncü onları evet, koruyor nasıl? olmanız gerekir ki Üçüncü bu köküm. imza attığınız maddeyi hayata geçirebilin. Evet. Yani, yani şimdi şöyle bir şey var tabii. Erişebilirliği zaten bir yandan da hani, bilgiye erişmek, suyla ilgili bilgi almak. Senin bahsettiğin konular. Diyelim ki e, hani su kaynağına uzak bir yörede yaşıyorum... ...bir e, köyde yaşıyorum. O zaman ne olacak? İşte param yoksa suya erişebilecek miyim? Bunların yanında mesela bir kampta istenmeyen mülteci veya sığınmacı olmak... ...bu durumda veya cezaevinde olmak... ...bu durumda peki suya erişmem mümkün olabilecek mi? Yani burada birazcık da ayrımcılıktan bahsediliyor. Ayrımcılık olmaması gerektiği bahsediliyor. Ee, yani... Erişebilirliği de zaten dört alt başlıkta yorumlamışlar. Birincisi fiziksel açıdan erişebilirlik. Belki şöyle hı hı. özetleyebiliriz. Yani şimdi hı. yeterli e, nicelik ve kalitede su temin etmek ya da olmasını sağlamak devletin görevleri arasında. Ama yeterli su ve e, şey var, kalitede e, su var diyelim. Ama buna erişebilirlik de çok hı. önemli. Ve bunun da devletin görevleri arasında sayılmış. Bunu sayarken de ilk olarak şey... ...saymış bu genel yorum... ...fiziksel açıdan erişebilirlik... Ee, ...her evin, her eğitim kurumunun... ...veya iş yerinin içerisinde veya hemen yakınında... ...suyun bulunması... ...gerektiğinden Hı. bahsediyor... ...ki Dünya Sağlık Örgütü'ne göre... ...suya ulaşım menkansal açıdan... ...hani bir kilometreden... ...zamansal açıdan da... 30 dakikadan fazla sürüyorsa... ...hiçbir şekilde erişebilirlik söz konusu değildir deniyor... Hı. Hı. ...yani şimdi Hı. Kilimli... ...köyünde devlet sınıfta kaldı demektir... Evet. 2 kilometre öteden e, su yani erişebilirdik söz konusu değil suya evet. de net bir şekilde e, insanlar iki kilometre vererek. yürümek zorunda kalıyorlarmış suya ulaşabilmek için evet. oysa Dünya Sağlık Örgütü'nün e, standartlarına göre erişebilirlik kısmı burada söz konusu değil evet e, şimdi bir de şey var e, başka bir tanımda ise orta düzey erişimden bahsediliyor onu da yüz metre mekansal açıdan zamansal açıdan da beş dakika içinde ulaşılabilecek bir musluk diyelim ki bu orta düzey erişim. Bir de tabii suya ev içinde bir veya birden çok muslukla erişim ki bu zaten istenen optimal erişim, ideal erişim olarak değerlendiriliyor Ve Türkiye gibi bir ülkede zaten bunun olması gerekir. Doğusu batısı fark etmez her yerinde. E tabii yani bunun olması çok gerekir. iddialı Hı -hı. bir olan, e, iddiaları olan <gülüyor> bir e, şey e, ülke Türkiye e, birçok alanda... E, Dünya liderliğini, bölgesel liderliğe soyunduğunu ifade eden bir ülke hı hı. E, ama e, hala e, fiziksel açıdan eşebilirlik açı, e, durumunu hı hı. sağlayamamış bir ülke. Hala buradayız. Evet. Şimdi daha devam edeceğiz ama bir şarkıyla ara veriyoruz. Lindsay Stirling'den dinliyoruz. River flows in you. Evet, devam ediyoruz. Ee, genel, 15 nolu genel yorumdan bahsediyorduk. Suya erişebilirliği dört alt başlıkta yorumlamışlardı. Biz ilk başta fizikselden başladık, başladık. fiziksel açıdan erişebilirlik Bir de ikinci alt başlıkta ayrımcılık yapılmadan erişim oluşturmadan bahsediyor. Yani devletin asli görevlerinden bir tanesi. Ee, genel yoruma göre bunu yapamazsınız. Yani bu... E hani bir diyelim ki şey bir kentte sular kesilecekse ilk nerenin suyu kesilir genelde? Genelde varoşlar. Varoşlar evet yoksul, yoksul mahalleler diyelim. Bunu yapamazsınız. Genel yorumda bundan özellikle bahsediliyor. Hatta e, bir zamanlar Türkiye'de çok yaygın bir şekilde savunulan bir söylem vardı. Devlet gecekondu mahallesine e, mahallelerine su götürmesin deniliyordu. Evet. E, bu zaten başı başına su hakkıyla açıkça çatışan bir şey. Genel yoruma göre şöyle deniliyor. Yasa dışı yerleşimler ve evsizler de dahil olmak üzere mahremiyet bölgelerinde iyi korunmuş su imkanlarına e, kavuşmalıdır. Hiçbir hane halkı konut durumları veya arsa durumlarına bağlı olarak su hakkından mahrum bırakılmamalıdır. Evet. Bunu özellikle e, Aslında söyleyeyim. çoğu alanda böyledir de, böyle Hı -hı. zaten. Ayrımcılık daha bizim. çok evet toplumun e, dışına itilmişlere yönelik uygulanır. Evet. En fazla hani onlar maruz kalıyorlar. E i̇şte genel yorum da bu e, maruz kalınma durumunu giderebilmek için özel olarak saymış. E, işte göç göçebeler, mülteciler, sığınmacılar, mahkumlar, doğal afet mağdurları, kurak yerlerde ve adalarda, küçük adalarda yaşayanlar, hükümlüler. E, bu grupları e, siz e, güvence altına almak zorundasınız. Su haklarını. Evet. evet. Suyu Hı. ulaştırmak zorundasınız diye özellikle... E, belirtilmiş. Örneğin Hı -hı. E, en fazla böyle haberler duyuyoruz değil mi? Bu alanlarda duyuyoruz. Mülteci kamplarındaki Hı -hı. su sorununa Hı -hı. ilişkin olarak. Evet. E, Suriyeli mültecilerin başına gelenler. gelenler ya dönemlerde. da işte evet. Filistin meselesinde en fazla duy, duyarız. Yani Gazze şeridindeki mülteci kamplarında e, asıl olarak su problemi yaşar, yaşanır ve e, daha geçtiğimiz hafta içerisinde yine bir eylem yapıldı. Ee, hı -hı. Oradaki insanların içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığını ve bunu protesto etmek için. Çünkü hı -hı. abluka altında hani kanalizasyonu yenileme işlemlerine yönelik malzeme ulaştırılmıyor. Ve bundan da, dolayı e, bir hı -hı. eylemle bunu protesto etmişlerdi. Ya da işte dünyanın en büyük mülteci kampı Dada. Yanlış Hı -hı. söylemediysem evet. orada da sık sık su sorunu gündeme gelir. her zaman bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bir de tabii şey var buna ek olarak ayrımcılığın fiziksel objektif nedenleri de olabiliyor. Mesela cinsiyet, yaş, engelli olma durumu gibi. Bu kategorilere karşı da ayrımcılık yapılmamalıdır diye özellikle belirtilmiş. Zaten su hakkı ihlalinin en temel mağdurları kadınlar ve çocuklar aslında. Ee, örneğin su kıtlığı yaşayan pek çok ülkede eğitim kurumlarında yeterli miktarda ve kalitede su olmadığı için kız çocukları okula İlk bile gönderilmiyor. okula gönderilmeyen Hı -hı. kesim kız çocukları oluyor. Evet. Çünkü hijyen açısından daha büyük bir şey. Daha hassas oldukları evet. için. Hatta su taşıma görevi de zaten geleneksel olan kadınların ve çocukların olduğu için. Onlar bu işten daha mağdur oluyorlar. Yani bir ayrımcılık yapılıyor net bir şekilde. Ee, evet. En son mu alt başlığı bilgiye erişebilirlik. Hı -hı. diye tanımlamışlar. Bunda da e, suya dair e, alınacak bütün kararlarda e, bilgi edinme hakkının olması gerektiğini Hı -hı. E, ifade edilmiş. E, saydamlık ve katılımcılık da zorunluluk kılınmış bu Hı -hı. E, erişebilirlik kısmında. E, ve böyle devam ediyor. E, buradan belki Hı -hı. ...şeye geçebiliriz... ...hani Türkiye'de ne durumda bu su hakkına... ...su hakkında bilgi edinme meselesine katılım... E, evet. ...buna sıfır diyebiliriz... ...çünkü evet. e, bütün projeler... E, ...halkın haberi olmadan... Yap yap ...evet, Hı -hı. E, çok e, nasıl derler... ...derme çatma bir biçimde yapılıyor... E, ...ve Hı -hı. ondan sonrasında ise... E, ...siz bunun e, bilgisinin kırıntısına dahi ulaşamıyorsunuz... ulaşamıyorsunuz. E, evet. ...koskoca 3. E, köprü projesinin örneğin... E, ...projelendirme aşamasında defalarca değiştiğini ve hmm. arkasından örneğin e, temel atıldıktan sonra yanlış yere temel atıldığını... Yanlış yere binlerce ağacın kesildiğini, kesildiğini hmm. biliyoruz. Binleri geçiyor. E, hatta. Evet. E, üçüncü havalimanının hala nerede, nerede olacağını bilmiyoruz. Ama hmm. o, biliyoruz ki o bölge su varlıkları açısından çok e, önemli... Hmm. Orman ve su varlıkları açısından çok önemli ve siz bu projeler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet, bizim hayatımızı doğrudan ilgilendiren meselelerde bizim hiçbir bilgimiz veya katkımız olamıyor. Evet, evet. ya da işte her gün duyduğumuz HES projeleri. Evet. İnşaat yani kepçeler giriyor. Ee, o durumda insanların haberi oluyor. Ondan öncesinde orada bir HES projesinin yapılacağı konusunda en ufak dahi bilgileri olmuyor. Kepçelerle hmm. bu bilgiye edinmiş evet. oluyorlar. Evet. Bir de şey var. Su hakkının e, bir başka hani erişebilirlik ha, boyutu evet, da ekonomik erişebilirlik. Patlamamak lazım. Evet. Ee, Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı'nın yaptığı bir çalışma var. Buna göre su masraflarının hane halkının giderlerin yüzde geçmesi durumunda bu giderler çok masraflı olarak kabul ediliyor. Ee, bu oran tabi yoksul kesimler için daha da aşağıya iniyor yüzde bir nokta yirmi beşe kadar gerileyebiliyor. Bizde biz hesapladık biraz böyle hani küçük bir hesap yaptık kendi çapımızda yüzde ona kadar çıkıyor su evet. faturasının. Hani genel gelire, yani genel geri su faturası oranı. demeyelim çünkü su faturası şimdi evlerde ya yani büyük şehirlerde ağırlıklı olarak e, temizlik içme e, temizlik ve işte e, çamaşır gibi ha, şeylerde evet, kullanıyor. İçme suyu için damacana'ya hmm. su, mahkum edilmiş durumdayız. Ambalajlı sulara evet. mahkum edilmiş durumdayız. Hani bunun ikisini hesapladığınızda hmm. e, bu miktar genel, evet, su, yüzde faturası evet, genel <gülüyor> evet. su faturası evet genel su. Yani suyunun değil de evet onlara ulaşıyor. Evet. E bu da tabii şöyle, bu ne demek? Suya erişim bir insan hakkı olarak e, güvence altına alınmıyor demek. Yani paranız kadar ancak, paranız varsa ancak suyu kullanabiliyorsunuz. Yani bu saydığımız erişebilirlik kriterleri içerisinde Türkiye bir tanesini dahi yerine getirebilmiş evet. değil. Yani fiziksel Hı. olarak erişebilirliğin önünde engel var, ayrımcılık var, e, ekonomik erişebilirlik, erişebilirlik önünde e, herhangi bir adım atılmamış e, ve bilgiye erişim. ...noktasında da herhangi bir adım atılmamış. Evet. Bizler suyun meta haline gelmesine... ...bu nedenlerle karşı çıkıyoruz. ve e, Yani şimdi aslında dünyada iki grup var. Bir kesim diyor ki... ...suyun paralı olmasını, e, olması gerektiğini savunuyorlar... ...ve özellikle ısraf konusuna vurgu yapıyorlar. Ve suyun ekonomik bir değer olarak ortaya konulmasıyla... ...onun yönetiminin ve kullanımın daha dengeli hale geleceğini... ...ısrafın daha az olacağını söylüyorlar... Bizim dediğimiz ise tam tersi suyun ücretsiz bir insan hakkı olarak güvencelenmesi gerektiğini savunuyoruz. Ee, ve devletin bu konuda yükümlülük altına girmesi gerektiğini söylüyoruz. Hatta sosyal devletin varlık sebebinin bu olduğunu söylüyoruz. En önemli varlık sebeplerinden biri olduğunu söylüyoruz. Ve verdiğimiz vergilerle su tesisatının ve su kaynaklarının maliyetinin karşılanması gerektiğini e, savunuyoruz. Zaten bunu yapan belediyede var bizim ülkemizde Dikili Belediyesi. Dikili Belediyesi'nde başında da söylediğimiz gibi programın 13 kadar su bedava olarak veriliyor. Onu açtığınız zaman eğer 14 ton su kullandıysanız normal tarif eden tamamını veriyorsunuz. Böylece o kotayı açmamak için daha az su kullanıyorsunuz ve nitekim belediyede Dikili Belediyesi'nde, Dikili e, Beldesinde daha doğrusu bir zamanlar su sıkıntısı varken şimdi çok daha az su sıkıntısı ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar daha... E, safa Isra, e, karşı e, böyle bir önlem almış evet. durumdalar. Şimdi evet. 15 nolu e, genel yorumu e, daha uzun Hı -hı. boylu konuşabiliriz ama evet. programın sonuna geldiğimiz için belki şöyle bağlayabiliriz. Hı -hı. Bir e, 2003 yılında kabul ettiğiniz Hükümete seslenelim, devlete seslenelim. Hı -hı. E, bu e, maddeleri hayata geçirme konusunda acilen atın. atın. Evet. Aynı zamanda... Suya 2000, erişebilelim e, yani. Evet, e, sosyal hak çerçevesinde suya erişelim. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2010 yılında kabul edilen e, su hakkını, Hı -hı. E, temel insan hakları arasında gören su hakkını e, nada imza atın e, ve suyu kamusal bir varlık olarak kabul edip Sosyal e, hizmet alanının içerisine dahil edin diyelim. Kilimliğe de bir an önce evet. e, su ulaştırın. Evet, büyük projeler peşinde koşacaklarını aslında insanlı e, şeyler yapıyor. İnsan haklarını en temel insan haklarını karşılayacak küçük adımları atabilirlerse bence çok iyi bir başlangıç olacak. Evet, bu haftalıkta bu kadar su hakkından gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.